Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar İyi insanlar günaydın hepinize Modern Sabahlar'da buluştuk yine Oktay Demirci bizimle birlikte Hoş geldiniz efendim stüdyomuza Hoş bulduk günaydın ee, Sevgili dinleyiciler biliyorsunuz Modern Sabahlar'ın son bölümleri bunlar Önümüzdeki perşembe sizlere veda edeceğiz Son bölümlerimizde Tavunu çıkarmaya çalışıyoruz programın Son onu, dokuz Son dokuz program ama e, Modern Sabahlar'da da bir yeniden yapılan oldu Fahir'i aramızdan e, Nasıl diyelim? Ya ee, onu hemen söyleme Anlaşılır ya bir arada nerede bu adam falan diye şey yapacak. <gülüyor> Doğru gerçi evet ama e, onu şey dedi. Ne diyelim falan dedim ben. Yani senin bu gidişin erken gidişinle ilgili ne söyleyelim falan Hı -hı. dedim. Ben dedi gitmiyorum zaten dedi. şey dedi. E, kitap sırasına giriyorum ben dedi. Bugün Hı -hı. biliyorsun çıkacak bir kitap var. Hangi kitap o ya? Onu dedi ilk sırada ver. Bilmiyorum kitabın ismini vermedi. Ben de sordum hangi kitap? Ya dedi siz dedi öyle diyin dedim. Platon devlet mi acaba? Bilmiyorum bir bir kitap alacakmış. İlk sırada ben almak istiyorum dedi bugün çıkacak bir kitap dedi. İyi, tamam anladım. dedim anladım dedim ya bu kitabı dedim ne ismini söylüyorsun ne bir şey söylüyorsun dedim. Bana Nasıl Gece dedim? gece mesajlar atıyor o demek ki ya. Ne ne attı sana? Sıra yavaş yavaş ilerlemeye başladı falan diye. Ha tamam işte. Bir de başladı giren olmamış sıraya anladığım kadarıyla. Bir de hep özeniyor diyor Faiz şey diye. Hı, bir, bu... bu elektronik cihazlar ilk çıkarken sıralara girmek istiyorum falan filan diye bir şey. Sıralara yani. girmek istiyorum diye açıklaması var. De... Doğru. <gülüyor> <gülüyor> telefon <gülüyor> telefon sırasına gireceğim. Yok işte ilk alan ben olacağım falan filan bilmem ne diye. O da denk getiremedi herhalde bugünlerde. Hayırlı olsun. Bütün kitaplar onun olsun. Bütün kitaplar okumayı sevenlerin olsun. Acaba kitap yazacağım mı dedi? Onu dedi de kuyruğa mı girmek istiyorum dedi acaba? Öyle bir şey de olabilir. Neyse sonuçta saçma sapan bir açıklaması açıklama, anlaması her durumda manidar. manidar. <gülüyor> Şurada kalmış 9 program. Neymiş efendim? Fahir Bey 4 programda yok. Sen bilirsin Fahir. Heh. Sen bilirsin. Çok meraklısıydık sanki. Ben onun yüzünü de söylemedim. O yüzden burada rahat rahat söylüyorum. Sen bilirsin Fahir. İstiyorsan hiç gelme. Buyursunlar efendim biz gündeme bakalım. Fahirli ya da Fahirsiz. Fahirli ya da Fahirsiz gündeme bakalım. Gürcistan'da bir sel felaketi oldu. Gördün mü onu sen? Ben kırmızı ışıklarda bekleyen bir hipopotam fotoğrafı gördüm. İşte garip, çok garip fotoğraflar geliyor. A felaket haberlerinden, kötü haberlerden kaçtığım için e okumadım tam ayrıntısını. Yani bir... Öyle kırmızı... bir de bir yapım var. Kötü bir olay varsa dünyanın bir yerinde Gerçekten bir kötü olay. Can kaybı da var, mal kaybı da var. Ee, Tiflis'te şiddetli yağçların yol açtığı... Mal kaybı dediğin yani bu mesela işte iğneye sığıra mal diyorlar. Hipopotam da mı mal diye geçiyor? Yani o artık başka bir şeye geçmiş. Yani sokaklarda kırmızı ışıkta e, duran hipopotam mı dersin? Klimaya tırmanan ayı mı dersin? Dışarıdan. Ondan sonra markete girmeye çalışan kaplan mı dersin? Yani hepsi normal ama. Yani vahşi hayvan şehirde bunları yapacak ne yapacak? Yani parka gidip yatacak mı? Valla bilmiyorum yani. Hani doğal ortamıma en yakın burası gibi göründü diyecek hali yok. Yani o da... En azından Kırmızı ışıkta Bekleyen Hippopotam benim çok tanıdığım insandan daha insani kent kültürüne uygun davranıyor. Sonuçta bekliyor diyor. Diyorsun. Bekliyor tamam. Bilmiyorum yani bu hangi filmde vardı bilmiyorum da bu hayvanlar basıyordu bir şeyi basıyordu ya. Twelve Monkeys. Ha doğru 12 maymunlar. Hı hı. 12 maymunlar diye 12 geçer. 12 maymunlar diye geçer. Son <gülüyor> 12 maymunlar. <gülüyor> A, onun dışında esas e, güzel haber, e, kuyruklu yıldızı inen bir modülümüz vardı Aa, bizim biliyorsunuz. Evet, Flea'den haberler geldi. E, Fili'den yeniden kıp kıp yapmaya başladı Fili. hep beraber. O öyle bir ters tarafa düşmüştü hatırlarsanız e, milyonlarca kilometre ötedeki, 500 milyon kilometre ötede miydi o şey kuyruklu yıldız? 510 milyon kilometre. 10 öyle milyon kilometre şey. baya fark eder çünkü abi. Yazık yine o kadar uğraşı bilim insanları onun için. Oraya Oradan. düşmüştü hatırlarsanız sevgili izler ters yere indi güneşle şarj edecekti kendini çok güneş güzel alamadı falan filan çok güzel havaya girmiştik ee, aman efendim çok güzel bilgiler gönderecek bize falan filan derken işte hayal gücü falan öyle bir etkilenmiştik falan bir yaklaşık 60 saat çalışmıştı 60, sonra, 65 saat çalışmış sonra şarj, oldu şarjı, şarjı bitti. bitti. Şarjı bitti diye üzülmüştük Ondan hep beraber. Ondan sonra yeni yeni güneş görmüş, toparlamış bir şeyler bildirmeye başlamış. Bu arada orada güzel haberler var. Biraz ömrü umullandan kısa olacak. İki sondaj yapacakmış, tek sondajlık enerjisi var falan filan. Çok evet. garip şeyler yapıyor sen. Okudun mu hiç haberi? Hmm, okudum evet. İçinde böyle gazları, Almanlar başka bir projeleri varmış. Işte İngilizlerin başka projesi varmış. Hmm. Almanlar kendi işini aradan çıkarmışlar. İçeride yakarak üstündeki gazlardan, işte ne bileyim tozlardan yapısını çözme çalışması varmış falan çok tatlı karbon yakaladık organik organik karbonları yakaladık demiş birisi şimdi tabii plan organik organik karbon plan değişti ne olmuş bundan önce e, gönderilirken çizilen plandan farklı bir plan uygulanacak iki kere sondaj sondaj yapacak bu bu şey e, neydi bu modülün üstündeki evet işte o iki sondajı bire indirmişler. Evet bir, bir şarj meselesi. E tekrar bir şey olur mu acaba ya? Tekrar gelir mi? Cık. Şimdi Oktay ne oldu biliyor musun? Pil ömründen yeter. Uzun süre şarjsız durunca telefon öyledir ya. He. Hemen bir de toplamaz ya kendini. Hemen toplamaz. Bir şartları. takarsın önce böyle bir yavaş bir şey alır. Bir de bu ömrü de çok uzun mi zaten. Her şey yolunda gitse de 2015'in sonunda... Zaten e yeter, esprisi bitiyormuş. Yeter. Geçen sene ne zaman gönderildi? Kasım'da gönderilmedi mi bu? Doğru. Her şey yolunda gitseydi şimdi her şeyi çözmüş. Bir de zaten bir sürü şeyi toplayıp gönderecekti bu hayvan bize. Ne demedim? Hayvan şey. da değil. Ne denir? Bu, bu, e, şey. Esprili mahluk. Hakkını ödeyemeyeceğimiz bu <gülüyor> cihaz. Modül. Ee, gerçi yine iyi topladı ya. Şimdi bakayım. Dur bakayım. Yılın yarısında çalışacak. 2015'in sonuna kadar bir şeyler gönderecek. Ama hakikaten bir böyle bir neşve oldu Birden kimden neşve oldu neşveye ihtiyacı olana neşve oldu bana bana bir neşve oldu hafta sonu ihtiyacı olanlara umarız en güzel şeylerini en güzel bilgileri geçer hadi bakalım başka haber okta başka haber çok var ama öyle dur yavaş yavaş ya. hadi canım Tabii ne canım. haberler var daha daha çok haber var ya bakacağız mesela kardeş kavgası faydalı mı yararlı mı Birbirimize düşeceğimiz bu günler önemli mi? Ondan sonra sevgililik müessesisinde A, A harfiyle dönüyoruz bugün tekrar. Nasıl seni sizi sevdiğini nasıl gösterebilir ve sizden sevgi beklediğini nasıl gösterebilir buna bakacağız. Tabi şimdi tepede bu kadar bulutlar varken insanlar hiç düşünmüyorlar ama... Bahar aylarındayız. Yaz aşklarının başlayacağı mevsindeyiz. Kıpırdanmalar olması gerekirken bu bulutlar yüzünden olmadı ama aşk kapıda olabilir sevgi dinleyiciler. O konuda da en ayrıntılı bilgileri burada bulacaksınız her zaman olduğu gibi. Buyurun efendim başka güncel bir şey yoksa ben biraz şarkılı, türkülü, diskolu bir şeyler yapayım Bir diyorum. şey verelim. O Ver, da bir veririz, ee, veririz. uyanır uyanmaz kahveye sarılmayın diyor uzmanlar. E, biliyorsun geçen haftalarda... Bir sevdiğinize, bir dostluğunuza sarılın. Sarılıyor. İnsanlar yalnızlıktan kahveye sarılıyor zaten. Sevgilisi olsa kim kahve içer? Yok pek çok sevgilisi olan da kahveye sarılıyor. Öyle de mi? Önce gene böyle bir şey olabilir yani sabah eee ne denir ona sabah neşvesi onun üstüne kahve ve değerlendirme şöyle yaptım ben de böyle yapınca tabii hoş oldu tamam. <gülüyor> Bir kahve konusunda bir, bir toplansınlar da kim yürütecek bu şey? Birleşmiş Milletler mi şey yapacak? G7 mi G8 mi G20 mi? Neyse artık. En başta kahveden aslında Yani ne hemen ya, kahveyle başlıyorsunuz iki, iki ay önce hatırlıyorsundur Yani Çok kahve, faydalı, en güzel çok şeymiş. Çok faydalı. Hemen uyanır, arkadaştı. uyanmaz kahveye sarılın, kahvelerinizi çakın diye şey vardı uzmanların araştırması vardı. Şimdi Amerika'da yapılan bir araştırma uyanır uyanmaz ayılmak için kahvenin zararlıdır efendim demişler. Sabah uyanıldığında vücuttaki kortizol seviyesi. Ama gene bir şey çıkardılar. Her şeyin de bir seviyesi var ya. Bir, bir ben seviyesizim anladığım kadarıyla şu dünya dünyasının. Haberi okuduğum zaman bana da öyle geldi. Bir eğil seviyesiz gibi. Kortizol mü? Kortizol. Kortizol mu uydurma. Demiş? Uydurma Ay, şey. Kortizol efendim demişler. Kortizol neyle birleşince vücuda zarar verir? Kafecin. Kafecinle birleşince kafecin, kafecinsiz olan kahveler peki uygun mudur demiş. Hayır demiş. Yani onda da sonuçta eser miktarda kafecin var demiş uzmanlar. Kahve için en az kaç saat beklenmesi gerekiyor demiş. 7-7,5 saat. Doğru. Bir saat bekleyin demişler. Ama çok önemli yani çok da böyle üzerine basarak söylemiyoruz bunu. Ee, çok da emin değiliz anladığım kadarıyla. Benim bu haberin yazışı şeklinden uzmanların çok emin olmadığını hissediyorum. Yani öyle bir yazmışlar da bugün de bunu yazalım hadi falan filan diye boş kalmış anlasın. bir haber gibi. Tabii, dostlar araştırmada görsün falan hmm. filan. E o yüzden oktay, biraz çok... bekleyin. En azından bugün bir deneyelim bakalım. Kortizol seviyesi kafeinle birleşince e, ne olacak? Bir deneyelim bakalım bugün. Kortizollerim düştü bir oktay. O zaman espriler, şakalar diskoları. <gülüyor> Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar İyi kalp insanlar modern sabahlar devam ediyor. Ediyor da nereye kadar. <gülüyor> 8.47 oldu saatimiz pazartesi sabahında. Gündeme bakıyoruz Oktay Demirci ile birlikte. Buyursunlar efendim. Hafta sonu araştırmaları toparladım ben bir. Hı -hı. E, A, dosyası, A dosyamız var biliyorsun. A, A klasörümüz var. Bak karışmıyorsun ki yani ne nasıl zamanında toplayacaktın şu dakikadan sonra klasörlere efendim işte klasörlere çok ya yani postitlerle ben ayırdım falan Kime ne faydası var bunun buyurun topladık efendim. topladık zamanında da topladık Zamanda da klasör klasör modern sabahlar yapmadık mı abi? Son dokuz programa gelmişti. işte tek bir tane klasörümüz oldu sevgili dinleyiciler. Doğru. Tek bir klasörde topladık hepsini. Öyle Doğru. size dedik ya A klasörü B klasörü. Ben burada yani artık dürüst olan Bizim programımız hep açık oldu dinleyiciler karşı. O yüzden artık bir yalanı yaşatmaya devam etmeyelim. Takipçisi olacağımız haberler T dosyasını. T şey klasörüne topladık. Hepsini attık. Yani öyle bazılarının takipçisi olacağız dedik. Buruşturduk attık yani. Hayır şöyle oldu onlar Atma, duruyor ohtan, da. Yalan söylüyor. Nerede duruyor? Hayır şöyle. Çöp dökülmediyse duruyor. Anlatayım sana. Ee, T klasörünü topladık. Sevgili dinleyiciler şöyle oldu. Ee, T klasörü mesela A, A klasörümüz var diyorduk ya. Ee, araştırma klasörü. Aha. O klasör alamadık. 2-3 haftadır düşündüğümüz hatta bayağı 2-3 senedir düşündüm. Klasörü alamadık. Onu da T dosyası, T dosyaya koyduk ama onu yani karışmıyor. Neden karışmıyor? Çünkü ayrıca Şefaf şeffaf dosy <gülüyor> <gülüyor> dosyaya koyduk. Onun da tepesine A yazdık. A var, T var şu anda. <gülüyor> Bu o yüzden o, <gülüyor> o A klasöründe olması gereken normalde ama e, kusura bakmayın sevgililer bayağı baya bir ayrıntı yani sizi ayrıntıda boğmak istemiyoruz ama sonuçta işleyişini bir şekilde anlatmamız lazım. Bir de, de A Ön'ye dosyamız var. Açık öğretim mi? Hayır. <gülüyor> ne? <gülüyor> Arkalı önlü. Bazı şeyler yer tutmasın diye hani takipçisi olacağımız şeylerde e, efendim... E, gelişmeler, siyaset, bilim, spor falan he, hepsi arkalı önlü. O çok saçma oldu. Ben, ben ona, çok saçma. O, o, bence çok o zaman saçma. söylemiştim yani bunu karıştırırız falan diye. Çünkü bir A şeffaf dosyası var, T klasörü zaten. klasörün içinde bir, bir de, de T'nin arkasında AÖ diye bir şeffaf bir dosya de var. De ne kadar güzel şeyler var kırtasiyalarda. Öyle güzel dosyalar bizi aldığımız dosya da iğrenç. Hamur gibi bir şey oldu. E çünkü çok koyduk. Üç tane şeffaf dosya aldık sevgili dinleyiciler. <gülüyor> ee, <gülüyor> <gülüyor> Lütfen şeffaf dosya alınca şeffaf ne olduğunu dosya A, Keşke Öl... şeffaf dosya diye bir ayrı bir klasörümüz olsaydı. E Ben dedim bu AÖ'yü açacaksak bu AÖ'nün her bir tanesine şeffaf dosya almamız lazım. Neden? Çünkü arkada önlü olduğu için bir tarafına bakıyorsun. Öteki tarafına çevirdiğin zaman onu çıkarman gerekiyor. Yani zorla açıklattırıyorsunuz uzun uzun. Yani yamış aşınları. yamış dosyalardan çıkan haberler buyurun efendim. Sevgili dinleyiciler A şeffaf dosyasından bir haber e, şu anda e, karşımızda. Yani araştırma. Dosyasından Küçük yaştaki çocuklardan bahsedeceğiz Kardeşleriyle kavga eden mini mini kardeşlerimizin Aileleri rahat olsun Demiş uzmanlar Ama bu da şey ya ne Tam uzmanlık Bırakın kavga etsinler Bırakın tamam yemesin acıkınca yer falan gibi Nasıl orada birbirlerine girmişler Biri ağlıyor öbürü bağırlıyor Sonuçta araştırmacıya göre başkasının çocuğu değil mi o Tabi canım rahat Oho. Ben de başkasının çocuğu üstünden yapayım araştırmayı Çocukların Bak. pencere kenarlarından sarkması bence son derece ailelere mutluluk versin. B bunun mı şey yapayım yani? Sonuçta kafası ağır evet. çeker uyarısını kim yapacak orada? Annesi babası yapacak, ailesi yapacak. yapacak. Çocukların parmaklarını prize sokması onların lider vasfını gösterir falan diye konuşursun başkası çocuğa hakkında. Hmm. Küçük yaştaki e, kardeşleriyle kavga eden küçük yaştaki çocukların büyüdüklerinde başarılı ve popüler olduğunu ortaya çıkarmış araştırma. Hiç ne, ne oluyor? Meyinlemiş. Kardeşini ezdi ondan sonra sonra oradan ezmeyi ve mücadeleyi öğrendim. Hayattaki mücadeleyi kardeşim üstünde geliştirdim falan mı diyor. Zaman zaman kardeş kardeş deyince küçük olanı düşünmeyelim. Yani büyük olanın küçükle kavga etmesi küçük olanın büyükle kavga etmesi diye de uzun uzun anlatmış. Kavga etmek. Küçük de mi idmanlı oluyor? Tabii canım küçük de idmanlı oluyor. Ablasına yapamadığını gidip kendi yaşadığına yapıyor. Ondan sonra ablasından öğrendiğini kendi yaşıdığına bana böyle yaptılar şey gibi mi askerlik mi üst devreler bizde mi alt mi öyle tabii idmanlı oluyor sonuç olarak da burada kavga dediği böyle e, pataküt fiziksel şey değildir o da vardır var. yani kız çocuklarının şeyi ayrı erkek çocuklarında öyle e, nasıl dip psikolojik bir baskı olmuyor Valla kavga etmek kardeşlerimiz... Psikolojim benim ayağımın ucunda, yumruğumun ucunda diyorlar, giriyorlar yani. Sosyal ve duygusal becerilerini geliştirerek ileride daha başarılı olmalarını sağlıyor demiş uzmanlar kavga etmek. O yüzden böyle aman bunlar hiç anlaşamıyor falan filan diye dertlenmesin sakın ebeveynler demiş. Ee, tabii bunu diyen de İngiliz uzmanlar. Hatta yani... bilakis aralarını bozacak <gülüyor> şekilde bir şeyler yapsınlar. Mesela Ali Can'la 12 yıl diye bir kitap yazsınlar. Mesela... Ne bileyim iki kardeş var küçük 12 yaşında 12 yılını beraber geçirmişler. Seçimden sonra çıkarmak üzere bir kitap yazsınlar. Seçim dediğin mesela bir kardeş bir çocuk sınava girer sınavdan sonra diyorsun. <gülüyor> tabii tabii sınav öncesi diye Ali Can'la 12 yıl. Bugüne kadar hep içimize atmıştık. Kaç yaşında mesela çocuklar? Ee, 15-12 yıl. Küçük olan, küçük olan Alican, Küçük olan Alican onunla ilgili e, bir kitap yazasın diyorsun. Mesela şey de olabilir. Hep içime attım bugüne kadar diye. Gidecek mesela şey yapacak. Seni daha çok seviyorum diyecek anne baba bir yerde. Hı hı. Öyle bir şey yok büyük ihtimalle ama uzmanların söylediğinden bu çünkü seni daha çok seviyorum. Ondan sonra küçük. O çocuk gidecek kardeşine söyleyecek onu. İlk söyleyeceği şey yer kardeşidir değil mi? Tabii canım. E, güzel, güzel bir haber seviyorum. almış. <gülüyor> güzel bir haber almış. Biliyor musun annem ve babam beni daha çok sevdiğini söyledi. Kimle paylaşacak? Ondan, ondan sonra o söylenen çocuk tekrar sana gelecek mesela. Hı -hı. Hatta örneklendirelim. Mesela sen gitsem bugün Ali'ne söylesen hı -hı. seni daha çok seviyorum falan filan diye. Kıyıda köşede bir yerde ama Selin'in ve tabii ki bürgenin duymayacağı şekilde. Ben Selin'in... Selin sana gelir mi? Selin'in anlamadığı zamanlarda bunu açık açık söylüyordum. Ali'ne mi? Hı <gülüyor> hı ne diye söylüyordun <gülüyor> doğru ebeveynlik mi bilmiyorum ama ya yani senin ilk doğduğu zamanlarda seni daha çok seveceğiz her zaman falan diye Cık, öyle denmeyecek falan diyordu da ben diyordum kim yani. diyordum <gülüyor> yani eşit her zaman sevgimiz artacak falan filan demek lazımmış da Çocuk onu anlamaz diye ben araya böyle şey yapıyordum. Onu unutmaz yalnız Halim biliyorsun değil mi? Unutmaz bir canım. Yazılı da verdim zaten. Şey ne olursa verdim. olsun falan diye öyle şey İyi o zaman şey tartışmamıza gerekiyor. yok. <gülüyor> tabii tabii. Onu, onu bir gün getirecek karşına koyacak senin o yazılı şeyini. Bir gün eve haciz gelirse görürsün. <gülüyor> ne, ne diye? Hani daha çok seveceklerini taahhüt etmişlerdi. senediler efendim diye. Taahhüt ee... ettikleri sevgiyi şey yaptılar, Eksik bıraktılar gibi. Sonuçta. E hacizlik olmayız herhalde. Ya. Aile içinde hallederiz bu Hiç konusu diye. açıldı mı bugüne kadar? Yok açılmadı. Gizli gizli. Benim anneannem de öyle yapıyordu. Ben ondan gördüm. Ne yapıyordu? Böyle bütün torunlar oturduğumuz zaman en çok kimi seviyorsun falan filan diye şey yapıyordum ben. Böyle ortaya bir gaz falan atıyordum. Ondan hepinizi eşit seviyorum falan dedikten sonra bana göz kırpıyordu. Herkesin de yakaladığı bir şekilde. Seni seni seni de. Demek ki denize de yapıyormuş aynı Yo. şey. Yok. Hiç. Sadece bana yapıyordu. Herkes bunu yakalıyordu. Ondan sonra bunun esprisi oluyordu. Bir gülünüyordu. Gülündükten sonra o rüzgar geçtikten sonra bana işaret etmeye devam ediyordu. Herkesin içinde yaptığına göre o zaman tamamen denizden tarafa ya. Anneanne. İmiş. Valla bilmiyorum. Benim arkamdan ne döndüğünü bilmiyorum ama. Yani herkesin içinde bunu sana böyle göz kırpıyorsa... Gizli demek ki daha büyük bir şey vaat ediyor sen yokken. Gizli olduğunu düşünerek yapıyordu bunu. Rahatlaması için. Bizim ailede öyle bir şey yoktu ama bizde müthiş bir <gülüyor> sen küçük kardeşin. Oktay. Doğru bir 5 sene daha fazla sevgisi var. Yani Ailemin, yüzden... ablama karşı doğru. Yani küçük çocukların öyle bir şeyi var ama o da sürekli ölçülen bir şey değil. Annesinin babasının daha çok e, kendisini sevdiğini düşünen dinleyicilerimizden mesaj alabiliriz aslında bunu nereden anlıyorlar diye. Ya da anne babalar varsa onlardan alabiliriz. Kardeşli dinleyicilerimiz, e, kardeş e, birden fazla çocuğa sahip olan dinleyicilerimiz bize et modern sabahlara e, gönderebilirler mesajlarını hangisini daha çok seviyorlar diye. Ve aramızda kalacak tamamen. Aramızda kalacak tabii canım. Burada söylemeyeceğiz. Onu are şeffaf dosyasına çıktısını alıp koyacağız sevgili dinciler. ve e, aramızda anlamında <gülüyor> are. E, ve onu kimseyle paylaşmayacağız. Kemin kimseyle olsun. Paylaş evet, modern sabahlara gönderebilirsiniz. Ee, annem beni daha çok sever. Şuradan anladım veya ben büyüyü biraz daha severim. Ama hiç belli etmem diye düşünüyorum. Hem çocuklar de hem de ebeveynler bize e, Twitter'dan mesaj gönderebilirler. Buyurunuz efendim. Et modern Sabahlar. Modern Sabahların son 9 programı sevgili dinleyiciler. Bu 16 yılda en çok çaldığımız, çalarken de iyice gaza geldiğiniz şarkıları bol bol çalacağız bu aralar. Onlardan bir tanesi de Shed Apart, Stranger By The Day Radio Today. Snow is falling from the sky in the middle of July. Sun will shine dan sabahlar. Boğdan sabahlar. Boğdan sabahlar. Radyo dinleyicimiz Boğdan sabahlar devam ediyor. 15 Haziran 2015 Pazartesi sabahında yeni bir haftanın başında beraber sevgili dinleyiciler geçen saatte sorduğumuz bir soru vardı. Nasıl sordun Oktay sen Twitter'dan? Twitter'dan mı? şu şekilde sordum. Hmm, dedim ki böyleyken böyle dedim. Bundan sonra ee, o da dedi ne dedi, ne diyorsun dedi. Şöyle sordum. Hemen topluyorum. <gülüyor> şöyle sorduk. Ee, en çok siz en çok sizin sevildiğinizi biliyoruz. peki ama ne der? Anneniz babanız tarafından hı hı. tabii ki siz seviyorsunuz. peki ama neden? Pek çok cevap geldi. Kardeşler arasında hangisi daha çok seviliyor? Anneler babalara da sorduk. Evet. Ayrım var mı? Bize söyleyebilirsiniz. Sadece aramızda kalacak diye. Irmak Hanım demiş ki ben ilk göz ağrısıyım. Tabii ki de daha çok seviliyorum demiş. Çok mantıklı. Çok mantıklı geldi bana. Ee, İrem Hanım'ın ki... mantıklı gelmesi de senin yüce gönüllülüğünü gösteriyor. Çünkü sen ikinci çocuksun. <gülüyor> Evet de şimdi her ailede değişiktir ilk çocuk, ikinci çocuk dengesi. Şimdi ya. ilerleyen dakikalarda başka cevaplar ö, ö, da var. Genelde öyle denir. Bak evet. onlara da hak vereceğim. Bunlar kendi içinde çelişen şeyler değil Ege. Yani biraz e, bir adım geriye çık. Ama dikkat arkadaş. bir şey çarpmadan şöyle geriye çık oradan bak. İrem demiş ki iki abim var hem en küçük hem de tek kız olman vesilesiyle annem en çok beni sevdiğini birkaç kez bana karşı dillendirmiştir demiş. Bana çok mantıklı geldi. <gülüyor> çok mantıklı. Be. Biz de öyle hissediyoruz. Muttalip Bey, kedi babası diye geçer biliyorsun. <gülüyor> ee, geçen hafta yeni bir kedi aldık eve. Ben büyüğünü daha çok seviyorum. Ebeveynlik sayılır mı benimki demiş. Doğru sayılır. Siz... Ebeveynlikten de öte. Çünkü... Farklı bir cinsi seviyorsun. Yani insanın insanı sevmesi zaten normal. Normal. İnsanın kedi sevmesi yüce gönüllülük. <gülüyor> normal olan insanın kedi sevmesi. O yüzden e, çok mantıklı diyoruz. Normal değil. Yüce gönüllülük. <gülüyor> Bahar hocamız demiş ki ben üçünüzü de hiç ayırmadan seviyorum demiş. E, ve bu cevabının altında gizli bir Oktay Demirci hayranlığı olduğu herhalde... Açık ona itiraz etmeyeceksin Ay, sen Sen de. küçüğmüşsün de ondan sevimli geliyorsun herhalde. Yani işte artık neyse. Ee, ondan sonra Erdem Bey demiş ki yeğenim Sarp ilk torun olduğu için lord gibi muamele görüyor demiş. Ve bir fotoğrafını göndermişler. Gerçekten photoshopla yapılmış gibi Saat Bey. Erdem Bey herhalde halletti bunu. Çok böyle birbirlerine benzeyen bir şey koymuşlar. Ondan sonra bakayım. Will demiş ki ee, ben hiç masraf çıkarmadım komple devlet okulu ve hemen iş abim ellerinde patladı diye <gülüyor> beni daha bir seviyorlar demiş. Ekonomik çocuk Evet. bu bizim iki numara çok ekonomik. O da önemlidir yani. Tabi canım ondan sonra. Ee, en sonunda hani tipine bakarsın hal tavır falan onlara bakarsın ama en sonunda ve en önemli kriter de bu çocuk ekonomik oldu mu diye bakar anne baba. Eyeliner demiş ki tabii ki ben demiş. Tabii ki ben dememişti de gizli şey o. Şehir dışında üniversitede okuduğumdan demiş. Hep demiş ben tabii ki... Ha, uzakta e, olmanın avantajını kullandı. Tabii. Ondan sonra onu söylemiş. Ee, bana çok mantıklı geldi. Bütün cevaplar gerçekten çok e, şey geldi Biraz bana. Biraz daha okuyalım istersen. Ondan sonra dur bakayım. Esprilere, şakalara konsantre olamıyorum demiş Genco. <gülüyor> Herhalde şey ailesi tarafından daha çok... <gülüyor> Sevildiği <gülüyor> için sevgi artsız olmuş. Sevildiğimden Becu. program dinleyemiyorum. <gülüyor> ee, ondan sonra Aydın ee, herhalde Bey Aydın Bey şöyle demiş e, babama karşı üçlü. Niye aydın, belki Aydın bir Türk kadını? Bir saniye. Başka ee, rejim denemeyiz, hilafete dönemeyiz diyen bir Aydın bir Türk kadın olabilir. Babama karşı üçlü koalisyon sebebiyle annem hep abimle ikimizi eşit sevdiğini söyler. Efendim politik, politik, politik efendim. bir yaklaşım. Ben ee, annenizin, özellikle sizi daha çok sevdiğine inanıyorum. Aşikar. İnanıyorum inanıyorum ve bu cevaptan da ee, o anlaşılıyor. Bilmiyorum ben mi? Ben mi? Yani abartıyorum değil. Lütfen sen de yorumlar mısın? Öyle değil mi yani Aydın Bey tweetinden o anlaşılıyor. Başka Ondan bir sonra... şey anlayan gelsin benim olsun. <gülüyor> Ayfer Hanım demiş ki T nokta Fahri Tabii ki demiş. Ayfer Hanım'ın iki oğlu var e, Can, Mert. <gülüyor> ee, ama Ayfer Hanım tercihli Defik Fahir önceden yana kullanmış bence de mantıklı. mantıklı. Şöyle <gülüyor> ikimize baktığımızda mantıklı bence de mantıklı ee, teşekkür ediyoruz Ayfer Hanım Fahir de burada olsaydı çok duygulanırdı ee, diyoruz <gülüyor> ve işte duygulanmazdı ben Fahir'in şeyini de tepkisini de vereyim de Ayfer Hanım özlemiştir. <gülüyor> ne kongüler Ege bari fahir olmadığı zaman şunu duymayalım ya. Yani onu duymuyoruz, o da belli de. Yani onu hatırlamayalım bari ya. Fahir bunu anlayacağız. Cengilerle ne ne yapacak Çünkü sevgili dinciler, yani siz aşırı tepki veriyoruz diye düşünüyor olabilirsiniz ama yayında. Iki... Siz sadece yayında, yayında duyuyorsunuz. Diyorsunuz. İki kere söylüyor ya. Gün içinde de 8-9 kere söylüyor. Yani o yüzden... E... Ve Ege hala ezberleyemedi. Ben böyle iki kulaklarımı tıkıyorum ve yeniliğe kapalıyım. O ayrı. Ama Ege açıyor kulaklarını. Ona rağmen böyle söylüyor işte. Demin söylediği gibi. Ondan sonra bakıyoruz söyle neler var diye... E... Şöyle bir şey Akti de var sevgili dinleyicilerim. Biz biraz böyle arşive girdik son günlerde. Programımızın eski parçalarından da sizlerle paylaşalım şu 16 yılda neler oldu neler bitti falan diyerek. Zamanında 2002 yılında modern sabahlara ilk ve tek aramız işte askerlik nedeniyle ara verdiğimizde askerden döndüğümüzde devam edecek mi etmeyecek mi falan filan gibi böyle bir ortalıkta şey varken yeni sezonun tanıtımını biraz farklı yapalım demiştik. O zamanlar işte radyoda bir hafta boyunca Walkie's Morning Party diye bir programın tanıtımı girdi. Walkie's Morning Party'nin ilk bölümünde de bir olaylar yaşandı falan. Ondan sonra modern sabahlarda o olayların ardından başladı. Bunu da şu uyarıyla yapıyoruz. Hani geçen hafta programımızı bitirdiğimizi, sonuna geldiğimizi açıkladığımızda şakala şaka beklentisi doğdu. O beklenti devam ediyorsa bizi bilenlere şunu söyleyelim. 16 yıldır belli bir şaka anlayışımız var. 15 dakikadan uzun tutamıyoruz herhangi bir espriyi. O yüzden bir şakala şaka gelmeyecek. Ama zamanında hakikaten bir şakala şakalık bir şey yapmıştık. 2 2002 yılından Modern Sabahların e, yeni yayın dönemi promosunu. Bir de o çok parçalıydı. Hangisini bu birleştirilmiş, birleştirilmiş hali. Ha birleştir arka arkaya e, dinleyeceğiz. Yayında yapılan şeyler de zaten burada var içinde. Tamam. Walkies is morning party başlıyor Modern e, şeyde radyoda de. ama ilk bölümünde tatsız olaylar yaşanıyor ve Modern Sabahlar ardından geri dönüyor. 2002'de böyleydi ama tabii çok şeyler değişti artık Oktay. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Radyo turu Modern sabahlar devam ediyor sevgili dostlar severler 9 28 o, oldu saatimiz. O, o Oktay abi şu aşk mes dosyasını açalım artık yavaş yavaş. Açalım da en çok sevilen evlatlar köşesini kapatıyoruz bu demek bu. E kapatalım canım herkes en çok bütün dinleyicilerimiz en sevilenmiş. Tıpkı ama yani... onları sevdiğimiz gibi anneleri babaları da onları sevmiş anladığım kadarıyla. Ama çeşit çeşit şeyler var ya. Yani bir, bir onu bir. Aman buyurmak Yani bir bakalım. hızlıca bir geçelim sonra aşk dosyasını A dosyası A klasöründen açacağız. Şöyle demiş mesela Yasemin Hanım demiş ki narkozdan ayılırken babama sordum abım mı ben mi diye. Babası evet. narkozdan ayıldı. Evet. Hı -hı. Tam çok çok doğru zamanlama değil mi? Hakikaten Tabii canım. planlı programlı bir insan olmanın faydaları. Direkt sen dedi ve övgü dolu sözleri sıraladı. Gerçi sonra narkozun etkisinden sonra da inkar etmiş bunu. Tabi bir ba babanın yapacağı şey bu. Ee, davranış. Ondan sonra e, bana çok mantıklı geldi. Esma Hanım demiş ki e, en küçüklüğü 10 yıl sonra elimden aldılar. 20 yıldır sevilmiyorum. Demiş. Ne demiş o? Ya yani üç kardeş ortanca çocuk durumuna düşmüş. 20 yıl önce. He. Ondan sonra ee, bakayım sabah sabah ağlıyorsam hamildikten değil. O sabahlar vesilesiyle demiş Fatma Hanım. Ee, o da herhalde e, sevilmediğini anladı. <gülüyor> Ailesi tarafından <gülüyor> sevilmediğini anladı benim. Şeyim o. bir geçmişe döndü. Olayları bir daha gözden geçirdi. Net bir kafayla baktığında. Ortaya çıktı. Ben kız çocuğu olduğum için zaten otomatikman sevdiler beni. Diğeri erkek çocuğu biraz uğraşması gerekti demiş Ezgi Hanım. sonra neydi o laf ya? Kız çocuk kendini... Seveceksen oğlanını sev. Kız çocuğu zaten kendini sevdirir. Ya da ganca burdan gancallesin. Sus sar demiş ki tabii ki ben öyle demişti de altındaki anlamı. Çünkü kardeşim biraz şey demiş. Yani o da e, gerçekten de e, yine bir yüce gönüllülük ve bir olgunluk var orada. Kardeşinin ne olduğunu açık açık söylemiyor sonuçta aile içinde bir şey ama biz de kardeşi biraz şey anlıyoruz yani. Ee, İsmail Bey de demiş şimdi aradım sordum beni daha çok seviyorlarmış tabii ki demiş. En ee, neti de bu aslında ya böyle bir aile ortamını beklemeye gerekiyor Anne yani şey diye kusura bakma müsaade sen bir şey soracağım. Sen benim daha çok seviyordun, abimin, mi daha çok seviyordun falan diye. Bir de ortada bir şey yokken, bir konu yokken hazırlıksız belki yakalamak lazım. De op diye Nasıl acaba? Yasemin Hanım mesela narkozun etkisini hemen beklemiş, öyle hazırlıksızken ameliyattan sormuş. önce sorsa belki diyecek ki babası ikincisi de eşit seviyorum falan. O zaman aşk folderını açalım istersen Aşk folderını açacak vaktimiz var mı diye bakıyoruz. Elbette var. Buyursunlar. Ya efendim. da ilerleyen dakikalarda da Hadi bir şarkı dinleyelim. Tamam, Ondan hadi. sonra şey yapalım. Konudan konuya bakalım. geçiş olsun. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo Türesi Modern Sabahlar devam ediyor Sevgili sanatseverler Havada bulutlar var o yüzden kimse Havaya bakmaktan etrafa bakamıyor Bu yılın bahar aşkları Sallantıda mevsim normallerinin çok çok altında yaz aşklarında da düşüş olacağından korkuyoruz. Buyursunlar efendim ne tavsiye ediyorsunuz aşıklara ve aşık olacaklara? Aşıklara ve aşık olacaklara ve karşımdaki acaba bana aşık mı beni seviyor mu diyenlere 8 adımda anlama yöntemini Heh. vermiş bugün. Ee, çok değerli Posta gazetesi oradan biz de kopya çekeceğiz müsaadeleri olursa. O zaman istersen Oktay... Ee... Yani kısmet bugüne aslında şeydi. Ne? Yeni yayın döneminde, Eylül ayında başlatmayı düşündüğüm bir şey vardı ama girelim istersen. Tamam girelim abi. Oktay Demirci ile Aşk Rehberi. Güzel bir program. Konuşuruz üstüne zaten. Tabii tabii. Hazır mı şeyleri falan? Hazır hazır hepsini. Hazırladım. Çalışmış mıydık? Hazırlamış Aa, mıydık? Hepsi, hepsi hazırdı çünkü sevgili dinciler biliyorsunuz biz dört ay önceden bütün köşe şey falan hazırlıyoruz. Yani. Oktay Demirci ile aşk rehberi, aşk rehberi, aşk aşk aşk aşk aşk 26. Açılıp, zarkasına <gülüyor>, zarkasına bakıyoruz. Bakıyoruz. Böyle, Ay, aşk bakıyoruz... 6 yıldır aşk aşk aşk beraber... aşk aşk aşk aşk aşk aşk aşk aşk aşk aşk aşk aşk aşk aşk aşk aşk aşk aşk aşk aşk aşk aşk aşk Hazırladığın metinden bir şey? Hazırladığım metni aynen okuyorum ya. Bir daha çok özür dilerim sevgili Merhaba Aşk Rehberi'nde yeniden merhaba <gülüyor> dedik size. E, bu Hazırlıksız hafta da olunca aşk... da biraz yaman oldu da neyse artık. Ben istersen şey yapayım yine e, hazır metin üzerinden gidiyoruz. Olur mu? Sevgili özür dilerim baştan alıyorum. Merhaba sevgili Bu yayın döneminde Aşk Rehberi her pazartesi sizlerle olacak. Ee, önümüzdeki yayın döneminin sonuna kadar her pozartesi <gülüyor> <Allah>. ee, <gülüyor> ee, olacak, e, olacak. mı <gülüyor> diyerek düzeltmeyi yapalım isterseniz. Sizi seviyor mu? 8 adımda anlayın bugün bunu Heh. konuşacağız. Çünkü insan kendi duygularından emin olamıyor. Tamam bu duygular şalkantılı ama karşısındakinin de duygusundan emin olamıyor. Tabi. Acaba beni seviyor mu? Ee, bana karşı ne hissediyor? İşte bunları e, anlamanın yöntemleri. Sekiz tane testimiz var. Hemen ee, başlayalım. Bir, bir. Sebepsiz yere size mesaj geliyor mu? Uyudun mu? <gülüyor> mesela. Ya da uyandın mı? Uyandın mı? Veya e, hava ne kadar kötü değil mi? diye bir mesaj mesela. En son sen bu mesajı ne zaman aldın? İnternet bayağı yavaşladı gibi durup dururken gelen bir mesaj mesela. <gülüyor> İnternet sende de gitti mi? <gülüyor> mesela. Bir başka mesaj durup dururken bu mesajları anlamsız bulabilirsiniz e, romantik bir anlamı da yok gibi geliyor ilk bakışta değil mi yani uyandın nesinden romantik şey çıkarabilirsin ama işte bunun altında yatan e, sırları iyi okumak lazım bu size ulaşma çabasıdır demiş uzmanlar doğru demişler. Hmm. Başka ne demişler? Ondan sonra sürekli mesela beraber olduğunuz zaman kalabalık içindesiniz mesela. Hı hı. Ama kalabalık içinde nesiniz siz? Kalabalık içinde yalnızım. Bravo. <gülüyor> Yalnızsınız, e, baş başlısınız, onunla berabersiniz. Size böyle sürekli bir göz kontağı kurma çabası var mı? Kalabalık içinde bakınmak dediğimiz şey mi? Bakınmak. Bakarak olmak. Veya bakışmak da olabilir. Veya... Evet. Gerçekten Ege yani e, konunun, konuyu da, da düşünüyorum. Ee, göz kontağı baştan çıkarmanın en iyi yoluymuş. Ama baştan çıkarma değil. Ben, beni seviyor mu diye. Beni baştan çıkarmaya çalışıyorsa ben ondan rahatsız olurum. <gülüyor> bana mı? <bak>, beni <gülüyor> niye baştan... Aşk, aşk. Saygı çerçevesi içinde bir sevgi var mı diye ben ona bakıyorum. Ama bu baştan çıkarma çirkin bir şey oldu ya yani. Baştan Şimdi çıkarma deyince niye, yani. niye sen kötü bir şey yapıyorsun? Bakıyorum. Yani. baştan bana baktığında beni baştan çıkarmaya çalıştığını yani öyle aşk bir nevi baştan çıkmak değil midir ee, yani bilmiyorum ben yani... baştan çıkarma işten çıkarma bunlar hep yani iç içe geçiyor ben hoşuma gitmiyor yani hassas bir dönemimde miyim bilmiyorum ama sen bence yani dönemsel olarak bir şey olabilir. oluyor tamam. tak taktım buna belki size her sen aşka konsantre ol şu anda aşka konsantre ol aşk ee, altında baştan çıkmak baştan çıkarmak vardır Doğru. Ondan sonra e, yine kalabalık içindesiniz birkaç kişi aynı anda konuşuyor hı hı. E, siz de konuşuyorsunuz sizi en dikkatli dinleyen kişi kim aha da o o, o işte ama telefonuna bakıyorsa bilmem ne yapıyorsa ama lafı bitirsin de ben başka bir şey anlatayım habire sözünü kesiyorsa belki o oradan, zaman, bir yok, oradan bir şey yok yani eğer uyandın mı mesajı atan kişi sizi en dikkatli şekilde dinleyen kişiyse o zaman Bilin işte orada bir aşk var. Mesela böyle bir yere gittiniz yine arkadaşlarınızla tamam. beraber kalabalık. Çünkü baş başa demiyorum çünkü kalabalıkta da çözmek daha zordur Ege. Tabii doğru. Yani o yüzden kalabalık bir ortamdasınız yine arkadaşlarınızla falan filan. Durup dururken böyle sizin sırtınıza dokunuyor. Efendim ne bileyim elinize böyle kolunuza böyle bir dokunuyor bir şey anlatırken falan. Normalde Hı -hı. biz mesela konuşurken ne oluyor? Sss diye dirsek atıyor falan. Dirsek değil elinin içiyle. Ha. Elinin içiyle dokunuyor. Ofalama gibi mi, öfeleme gibi mi? Hafif dokunma gibi, öfeleme falan yok. Tamam. Öfeleme yok. Böyle dokunuyor. Çavukin <gülüyor> de öyle oldu da. Hani ben sana uyandığıma mesajı atmıştım ya. Demin de seni uzun uzun biliyorsun. Biraz bir geyik, abi. çok geyikçi. Değil mi yani. <gülüyor> çok geyikçi. Çünkü bir enteresan bir şey de anlatmıyor onu Çok geyikçi. Hani. Zaten ne anlatacağını da bilemez o adam. Hı hı. Yani eğer e, Sizi seviyorsa, hastanızsa e, dokunurken öyle dokunmaya konsantre olduğu için anlattığı şeyden uzaklaşır yani. Yani kablolu. İletişim. Bir dokunma sallaması gerekiyor iletişim. Uzaktan böyle havadan değil. Evet. Bir e, temas gerekiyor. Wireless mı diyorsun? Yani? Wireless değil de e, illa bir wireless Ama gerekiyor. işte orada nereye dokunduğu önemli. Tabii doğru. Yani baştan çıkarmak istiyorsa gözüne dokunuyor. Diye. Mesela... Çünkü bakışıyordu ya önceden. <gülüyor> Şöyle mesela ensesini tutan bir adam da ben karşılaşmak istemem. tabi yani. ki. Hoşlandığı kızın ensesinden tutup mesela böyle kalabalığın içinde olurken. gibi. Ondan sonra bende sabah kalktım anlıyor musun yani falan diyor kafasınısa bir de tehlikeli de o tehlikeli de yani bir şey olur arkadaşlarınızın sizi sevdiğini söyler yani tekrar ediniz Ya yani mesela bu bu Zuhal seni ne kadar çok seviyor ya <gülüyor> falan diye böyle bir yani kendi sevgisini onun başka arkadaşı üzerinden kendisini başka arkadaşı tamam, üzerinden anladım. tanımlar ee, arkadaş bu, bu Zuhal di seni nasıl baştan çıkıyor aslında sen bu Zuhal gibi <gülüyor> <gibi>. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ya yani kafası karışıksa onları da söyleyebilir. <gülüyor> Zuale alsam böyle böyle yapsın ne kadar hoşuna gider. Kedem, Kedem. Bele bele falan böyle anlatırsam Tabii. Aslında kendi, kendi istediği Zuali için da. onu söylüyor demektir. Yani kendi çevresinin, kendi arkadaş çevresinin size ne kadar hayran olduğunu durup dururken ortada hiçbir şey yokken söylüyorsa bilin ki e, size bir meyli var. Meyli var. Doğru. Ondan sonra e, öpücük sonrasında takındığı tutum çok önemli. Öpüc öpücük derken hani böyle yani mesela <gülüyor> mantıklı geldi değil mi sana da? Ya bu selamlama öpüşme tabii. Değil değil yani veya vedalaşma. falan gibi. Ha veya vedalaşma ayrılırken. Hı -hı. Mesela ayrılırken e, öptü. işte herkes herkesle öpüşüyor. Herkes yani o böyle, Hadi görüşürüz hayatım. Falan Olur, falan Ondan sonra kulağına yaklaştığında o sesi duyarsan bilin ki bir meyli var. Hı. Veya, veya mesela, sen seni öpecek bir yanağından öptü. Öbür yanağına geldiğinde ben ne lan dedi. O zaman pek meyili yok. Meyili yok demek. Meyili yok tamam. demek. Ama şu anda meyili olan durumlardan bahsettiğimiz için onu bir kenara ayıralım. Ee, geçeyim. Ee, yoğun duygularıyla e, baş edemediği için öpücük sonrasında ne yapacağını bilemiyor bu adam. O yüzden de gülümsüyor böyle. <gülüyor> <gülüyor> Bana kendini öptürdü diyerek. Ondan sonra ve ilk merhaba e, aşamasına gelelim. İlk böyle bir karşılaştınız yine... Ee, ...ondan sonra merhaba ne haber falan filan diye... ...öpüşme yok ilk hı hı. karşılaşmada... ...eğer elinizi sıkıca... ...kavrayaraktan... Öyle ...kavrayaraktan sıkıyorsa ve merhabalaşma sırasında... ...siz elinizi çekmek istemenize rağmen bırakmıyorsa... ...o adam ne yapacağını bilemeyen adamdır. Yani size maili vardır demiş uzmanlar. Oktay Bey çok teşekkür ediyoruz. Aşkın reçetesini... Ne oldu bitti mi ya? ...rekberini verdiniz önümüze koydunuz. 7 oldu. 8'i de Joker hakkı olarak kullanıyoruz. 8'de Joker hakkı olsun. Joker hakkı olarak size veriyoruz sevgili dinleyiciler. Reklamlar falan fıstık buyursunlar. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo tünesiniz Modern Sabahları'nın son dakikaları... ...sevgili sanatseverler. Yarın sabah yeniden birlikte olacağız. Bu yarın sabah yeniden birlikte olacağız cümlelerinin de son kullanımları Oktay Bey. Aklınızda olsun. O zaman Öyle. bir kere de ben söyleyeyim. Sen söyle bir daha söyleyemem. Bir kere de ben söyleyeyim. Yarın sabah birlikte olacağız sevgili dinciler. Bonar sabahlar yarın sabah yine burada olacak. Hiç şey söyleyemedik hava durumunun ne olduğunu. Var mı Bilgin? Hava durumunu? Şu tepedeki bulutlar toplaşıp gene yağacaklar mı saçma bugün, bir şekilde? Bugün, bugün göstermiyor bitti mi artık. Bugün göstermiyor. Artık gerçekten de Haziranın 15'i itibariyle bahar geldi diyebileceğimiz bildiğimiz günlerdi. Yani onu öyle çok bağırarak söylemezsen sevinirim. Yani yaz geldi demeye hazırlanırken ne olur ne olmaz. Doğru yani temkinli olmakta fayda var. Yani şimdi bugün yağmaz e, 20-22'si uyduruyorum. <gülüyor> 22sinde yağarsa ben mahcup olurum. Hiçbir laf edemeyiz. Doğru. Hiçbir laf çok edemeyiz. Çok Bir de alıştırdı bize hava ya bu duruma. E, tabii canım ben gökten dolu yağmadığı sürece hava güzel diyorum artık. Doğru. Kış lastiklerini çıkarmadığımızda iyi oldu. O zaman şöyle yapalım. keyifli bir pazartesi diyelim o zaman. Güzel başlasın haftanız. Yarın sabah yeniden görüşeceğiz sevgili dinleyiciler. Harp Fy veda ediyoruz. Suburban Nights radyomuzda. Bugün mükemmel bir gün olacak.